Effective Bust. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Herkese iyi akşamlar. Açık Dergin'in spor köşesi Efektifası'a hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı e, bir telefon bağlantısıyla açıyoruz. Telefon hattımızın ucunda e, Mihaili Scottakis olacak. Kendisi 84 yıl önce yarıda kalmış olan Karşıyaka-Laylapa e, mücadelesinin 84 yıl sonra tekrar gerçekleştirilecek bu cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonun da tamamlanmasını sağlayacak ee, ekipten bir tane bir biri e, hattımızın ucunda şimdi e, onunla söyleşimize geçelim ondan organizasyonun nasıl geliştiğini nasıl gerçekleşmeye e, başladığını ve e, sonucunda nelere dönüştüğünü dinleyeceğiz. E, Mihalisle telefon Görüşmemizi İngilizce yaptık tamamen ve ben yapmak durumunda kaldım bu telefon görüşmesini ve kendi kendimi ve mihalisi çevirmeye çalışarak sizi aktarmaya çalışacağım. Bu akşamki programda bunu ve bu yüzden fazlasıyla benim sesimi, sesime maruz kalacağınız için de şimdiden. Ee, özür diliyorum Allah sabırlar versin diyorum benim sesime fazlasıyla maruz kalacağınız için şimdi e, söyleşeye geçelim Hi, Merhaba Mihalis Kotakis. Thank you for Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, beni aldığınız için teş ben teşekkür ederim. Uh, uh, so let's start. Uh, ee, en baştan başlayalım. Beginning. How did you discover the abandoned football for 84 yıl, and yıl, yıl and önce years maçı nasıl uh, keşfettiniz ve sizi böylesine bir organizasyonu yapmaya 14 şey neydi? Bu maç 2006'da İyanis Madrid daha bir çalışması sırasında keşfedildi. Bitirilemedi ve bu maç hakkındaki bilgileri e, La Liga kulübüne e, iletti yöneticilerine. Uh, ben de 2012'de böyle bir şeyin I, I e, farkına vardım. For the summer to work as as a football coach for La Lapaş and when I found it must be completed. It must the match be completed. It did not complete and so at that point so at that point at Dönüştü. Bu organizasyonu başlatma süresince e, Yunan ve Türk, Türk taraflarıyla olan ilişkileriniz nasıldı ve reaksiyonları ne oldu? Öncesiyle well, um, <gülüyor> Lelapaz'la <gülüyor> e, ilişkiye geçtik tabii ki. Ben onlarla da daha yakın olduğum için bu daha kolay oldu. Ve 3 dakikası oynanmış bir maçın 87 dakikasının da tamamlanması gerektiğini çünkü fikrimizi ilettiğimizde onlar da kabul ettiler ve Bay Madriyakis'in e, projesi kabul oldu belki Ve sonrasında da e, bu fikrin, projenin daha da ilerleyebilmesi için e, bağlantılara, ilişkilere geçmeye başladık. Evet, Türkiye tarafıyla iletişime geçmek biraz zor oldu, ee, karşı yakayla bazı Türkiye'deki bazı arkadaşlarımız iletişime geçmeye çalıştı, ee, belediye ile iletişime geçmeye çalıştık. Ve sonrasında karşı yakayla ve belediyeyle bir e, toplantı ayarlamayı başardık. Onlar da teklifimizi hemen kabul ettiler ve çok sevindiler. And, uh, any, e, hem Yunan um, hem de Türkiye tarafından uh, taraftarların e, organizasyon yapıp maça gelecekleri hakkında bir bilginiz CDB var mı? Evet, tabii yes, ki böyle yes, e, organizasyonlar var matches, um, ve iki ülke, ülke tarafındaki uh, basından uh, da bayağı ilgi gördü televizyonlarda ve gazetelerde yer aldı, it. internet sitelerinde and haberi duyuruldu. Um, a lot of, um, a lot of Taraftarlardan da oldukça e, fazla ilgi well, so, uh, so, so, olduğunu uh, biliyoruz, stadyumda olacak um, olacaklarından um, da şüphemiz um, yok. Uh, how, how can people uh, from Turkey, uh, Türkiye'den uh, maça gelmek isteyenler uh, uh, nasıl ulaşabilirler? They reach, uh, Bu konuda biraz uh, bilgi verir misiniz? Evet hala <Gülüyor> gelmek <Gülüyor> mümkün. Ee, organize edilmiş sadece bu maça gelecek e, ileri toplayacak bir feribot var e, Çeşme'den. E, hem Cuma günü gelecek ve Pazar günü de dönecek bir feribot var. Sanırım 1000 kişi kadar e, Türkiye'den e, gelecekleri toplayacak bir kapasitesi var feribotunda. Stadyuma kadar da sonra otobüslerle taşıma yapılacak, e, maç 5'te oynanacak, maçtan önce herkes stadyumda olacak şekilde her şeyi organize ettik ve sonrasında da bir konser olacak. Gece de well. biraz uh, zorlandık organizasyonda tabii but ki but ama we, we güzel bir şeyler to çıkacağını to düşünüyoruz. Böylesine bir maçı tamamlamak uh, dışındaki hedefleriniz de var mı? Uh, football game besides hmm. uh, finishing it. Well, it's it's a wonderful statement of goodwill I feel between um, between the two peoples. Bu iki toplum arasında ki aslında iyi niyetin çok önemli bir göstergesi olacak bizce. İki toplumun çok fazla ortak yanı var, ortak tarihe sahip. 1930'daki maçın bu tamamlanamamış olması da buna güzel bir vesile olacak bizim tamamlama niyetimiz. E, ...insanlar arasındaki, toplumlar arasındaki iletişimi level, geliştireceğini düşünüyoruz. Uh, Nihaliz uh, uh -huh. well, uh, bize katıldığın you, için e, çok teşekkür ederiz uh, uh, ve bu maçla alakalı, organizasyonla alakalı bilgileri aktardığınız yeah, için really teşekkür, teşekkür ederiz. Ayrıca böylesine güzel bir organizasyona imza attığınız için de... Teşekkür ederiz. Ee, Umarız uh, so cumartesi günü çok güzel bir organizasyon very, geçer. Yes, Sizin için be her be şey be iyi olur. Teşekkür ederim Volkan. Okay, Peki. Harika. Çok teşekkürler. Bye bye. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet hattımızda e, Mihalis Kotakis vardı 84 yıl önce sadece 3 dakikası oynanabilmiş karşıya kadar Laila Pass maçının 84 yıl sonra bu cumartesi günü tamamlanabilmesi için gerçekleştirilecek olan organizasyonun içinde bulunan kişilerden bir tanesiydi. Mialis, Kottakis, Laylapa takımının çalıştırıcılığını da yapıyor gönüllü olarak. Hala maça gitmek isteyenler varsa ulaşımın o mümkün olduğunu söyledi. Ancak bir iki detay da ben eklemek istiyorum sonuna. Schengen vizesi olanlar çok rahat girebilecekler ancak e, öncesinde iki gün öncesine kadar maçın başvuru yapma şansları hala var. E, Sakız Adası'nda oynanacak bu maça gidebilmek için e, Feribot'un kalktığı yerlerden e, vize almak mümkün. E, gerekli belgelerini tamamladıktan sonra hala gitmek isteyenler varsa şanslarını kaybetmemiş sayılırlar diyelim ve sizi biraz müzikle baş başa bırakayım e, zira ben de fazlasıyla konuştum e, madem Yunanistan ve Türkiye kardeşliği hakkında dostluğu hakkında bir maç gerçekleşiyor ve dostça başlamış ancak çeşitli sebepler nedeniyle 1930'da tamamlanamamış bir maçtan bahsediyoruz e, İstanbul'da kurulmuş ve daha sonrasında da Yunanistan'a tamamlanmış Yunanistan'a taşınmış olan bir futbol kulübü olan Ayek'in bir şarkısını çalalım şimdi sizlere. Sonrasında da Efektif pas devam etsin. Ταστενάζουνου τα κόλουπως και τα δο κάργια σπαδου οι σεένωσηής κ τα Τεκ πααλικάρια σουτάρετα και σπάστε τα δτοκάρια Τα δί πκιασκιστε τιί δων ψαγτακτίστε μικήστε νικήστε, νικήστε Τα δί πιασκιστι Σου καιράνι βραχοσιάμι να σου και της Ισραήλ το φωνητρό έγινε το νομάσου και προς της Αιγαία Σου ταρετε και σπάτε τα δοκάρια. Τα δικτιά σκύστε, τι δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δικτιά σκύστε, τι δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Balıkarya sudart tadik Açık efektif pas devam ediyor. Programın ilk bölümünde Karşıyaka Dailepa maçını 84 yıl sonra tamamlamak üzere organizasyon gerçekleştiren Mihalis Scottakis'le konuşmuştuk. Ee, ve arada da İstanbul'da kurulan ve daha sonra Yunanistan'a taşınmak zorunda kalan AEK takımının e, parçalarından, e, maçlarından bir tanesini sizlerle paylaştık. Şimdi Utku e, telefon hattının diğer ucunda Utku'yla da NBA'de gerçekleşen, yaşanan ökçülük e, olayını konuşacağız. Aslında bu bir skandal olarak da nitelendirilebilir. Ee, Los Angeles Clippers'ın e, yöneticilerinden, sahiplerinden, sahibi e, Donald Sterling e, ona ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının e, onun olduğu kanıtlandıktan sonra söylediği ırkçı ifadeler nedeniyle NBA yönetimi tarafından e, Los Angeles Clippers takımından ve NBA'den men edildi. Ee, Utku da NBA'yi basketbolu bir hali daha fazla yakın takip ettiği için ve ben bu programda fazlasıyla konuştuğum için e, Los Angeles Clippers'da yaşanan bu ırkçılık olayıyla alakalı gelişmeleri bize aktaracak. Merhaba Utku. Ayrıca... <gülüyor> Merhabalar e, sevgili Volkan. Evet. E, gerçekten de NBA tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı geçtiğimiz hafta. E, Clippers'ın başkanının tapeleri yayınlandı. E, kendisi 70 yaşlarında bir adam ve eski kız arkadaşı e, olduğu iddia edilen 30 yaşında bir kadınla olan telefon görüşmelerinin kayıtları çıktı. E, kayıtlarda şöyle diyor Sterling e, hani maça siyahi arkadaşlarını getirme diyor. İşte Instagram'a Siyahi e, insanlarla fotoğrafını koyma diyor. E, hatta Medi Johnson da maça getirme diyor Kim Magic Johnson maçta görünmesi söz konusu oluyor. Ki daha sonra Magic Johnson'ın buna cevabı da e, bayağı sert oluyor. E, böyle bir olay ortaya çıkıyor. Bu haber ilk olarak e, bir magazin haber sitesi TMZ'de e, yayınlanıyor. Ve ardından da Deathin.com'da da haber e, ortaya çıkınca tamamen skandal patlıyor. Ee, kamuoyunun ilgisi müthiş oluyor yani e, tamamen bir e, fikir birliğine varıyorlar ve Sterling'i e, açıkçası e, spordan men etmek için herkes el ele vermiş oluyor haklı olarak tabi ki e, ve Sterling'e e, 2.5 milyon dolarlık para cezası veriliyor ve kendisine herhangi bir NBA maçına girmesi herhangi bir takas görüşmesinde bulunması ve takımla ilgili herhangi bir faaliyette bulunması yasaklanıyor yani bundan sonra Donnell Sterling'e basketbol yasak Amerika'da. Aynen öyle. Yani Donald Sterling şu an tamamen e, NBA basketbolundan tahliye edilmiş durumda. Ki aldığı para cezası 2,5 milyon dolar da zaten verilebilecek en üst sınır. Daha üst sınırı ver, veremiyor NBA yönetimi. E, bu ceza ile evet. alakalı bir şey eklemek Hı -hı. isterim müsaadenle. Emlak Tabii. kralı Donnell evet. Sterling daha önce de ırkçılıktan ceza almış bir insan. 2009 Aynen. yılında Los Angeles'taki evlerini siyah ve Latin asıllara kiraya vermediği için almış bu cezayı. O cezada 2 milyon 700, 725 bin dolar tazminat evet. cezası. Yani bugün ödeyeceğinden sadece 225 bin dolar daha fazla bir ceza. Yani aslında evet. zaten sabıkalı bir kişi bu konuda ve siyahların ağırlıklı olduğu bir... Los Angeles takımında da siyahların olduğunu iletelim tabi. Los Angeles Clippers takımının sahibi böyle şeyler söylerken, patronu böyle şeyler söylerken takımındaki insanlardan birazcık haberdar diğerlerde ya da onlara bir şekilde göz yumuyor. Onları üzerinden para kazanıyorum nasılsa. Düşüncesinde böyle. de olabilir böyle ırkçı düşüncelere sahip biri. Dediğin doğru. Ya zaten bu Sterling e, ırkçılık ırkçılık mı sabıkalı olmasının yanı sıra hakikaten kötü bir adam yani. Bunu söylemekte herhangi bir is duymuyorum. Yani kendisi beyazları da sevmiyor. yani Genel olarak ayrımcı. Mesela şimdi bu işi bir beyaz tenli bir arkadaş, yani, e, tapelerde e, şahit sevmediği beyaz tenli bir insana yönelik söz söylemek istese yine söylerdi yani. E, onun üslubu bu ama ırçılık da tabii ki var. Bunu da yok sayamayız. Ee, dediğim gibi e, Clippers takımında sadece iki tane beyaz e, sporcu var. JJ Redick ve Hidayet. E, bunun dışında tamamen siyahi oyunculardan oluşan bir takım. Ki kendisi daha önce e, Clippers'ın Barron Davis hakkında da buna benzer ithamlarda bulunmuştu zaten. Ee, böyle zaten şimdi takımın koçu Doug Rivers da e, seneye burada olur muyum bilmiyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Hani Creepers şu anda e, tamamen bütün, bütün Los Angeles'taki Rüdiger'ı arkasına almışken ve ciddi anlamda sempati toplamışken Chris Paul'lu Black Griffin'in kadrosuyla bir anda her şey Tamamen tam tersine dönmüş durumda. Yani şu an Clippers suru geçti belki Golden State'i eleyerek ama bu kimsenin umurunda bile olmadı NBA'de. Ve Clippers tamamen marka değerini kaybetmiş durumda. Artık bundan sonra sanırım Donald Sterling'in yapması gereken takımı bir şekilde elden çıkarmaya bakmak. E hazır değeri de varken ki Clippers Los Angeles'ta bulunan bir takım olduğu için takımın değeri de yüksektir yani. Ve şu andaki olaylar etkisini daha fazla göstermeden bir an önce takım elden çıkarsa iyi eder Sterling. Herhangi bir aktivitede bulunamayacağını da göz önünde bulundurduğumuzda. Ee, hani nereden baksan bir 1 milyon, 1 milyar dolarlık bir ederi vardır Clippers takımının. Ee, Sterling yapması gereken de budur. Ki takım elden çıkartmak demişken de takım için önemli talipler olduğunu da e, söyleyelim. Hani ilk bakışta sayılan isimler Oprah Winfrey, e, Puffy'deydi, e, Rick Ross, e, Boxer e, Floyd Mayweather... Gibi isimler takımı almak için nabız yoklayan isimler olarak adları geçiyor. Peki şöyle bir tartışma ee, da vardı evet. bu konuyla alakalı. Şimdi Hı -hı. bu beyefendi Daniel Sterling takımı elinden çıkaracak eyvallah. Ama sonucunda Hı -hı. yani 1 milyar dolardan bahsediyoruz ve yine kazanan ne olacak. Belki de bilerek yaptı. Kesinlikle yani öyle, bir kesinlikle Bu konuda işte aldığı paraya satıp satması gerekli, zorunluluğu gibi bir şey getirilemiyor mu? Getirilmesi gündemde mi? Yani bu Bilmiyorum. mümkün değil mi? Çünkü hani herhangi bir e, ticari kaygıyla satmıyor ya da işte atıyorum 10, 10 milyon dolar gibi ya da benzeri ya da daha 1 milyar dolardan çok düşük bir bütçeye aldığını biliyoruz Los Angeles Clippers'ı ve hı hı. 1 milyar dolara ulaştırmış şu anda senin aktardığına göre takımın değerini. Evet. Yani 10 katı belki de 100 katı bir kârı olacak. Eee yani o zaman bu ırkçılığa teşvik bile olabilir yani bir, bir yerden baktığında. Yani zaten hani evet Sterling takımı satmak istese yine bu paraya satardı. Ama NBA'de bunu önleyecek yönetmelikler maalesef bulunmuyor. Kendisi sanırım 400 milyon civarına almıştı bu takımı ve ciddi bir kar ederek şu an satma durumu söz konusu. Dediğim gibi hani şayet bir insan basketboldan sıkılırsa ve e, elindeki mal varlığını çıkarmaya ihtiyacı duyarsa para ihtiyacı duyarsa bu şekilde bir yola gidebilir. Sterling'in çok da umurunda olacağını zannetmiyorum basketbolun içinde kalıp kalmamanın. Kendisi zaten sorunlu bir insan. E, buradan da bir şekilde yolunu bulacak. E, yaptırımların sadece sportif çerçevede ve e, kendisi için küçük, cüzi bir e, maddi e, yük olarak kendisine sirayet etmesi, onun bu durumdan şanslı şekilde kurtulduğunu e, söylememizi sağlıyor. Eee e, Evet, bu, bu, bu konuda e, son okuduğumuz haberlerde Los Angeles Clippers'ın sponsoru olan birçok şirketin ha, evet. e, reklamlarını çekmeye başladığını anında çektiler. Zaten Clippers'ın sporcuları bile e, protesto ettiler başkanlarını. ısınmaya çıktıklarında takımın logosu olan tişörtleri giymediler. Hani başkanı protesto ettiler. Hı hı. E, bu konu... ...bir futbola da yansıdı aslında geçen hafta. Geçen hafta pazar akşamı oynanan bir maçtaydı. Biz pazar günü programı kayıt olarak hazırladığımız için... ...pazartesi günü bunu konuşamamıştık. Ee, onunla da alakalı ilginç e, iddialar ortaya atılmıştı aslında. Cuma günü açık gazetede de Alpula Ula Gay bunları iletmişti. Şimdi olay şuydu hatırlatalım. E, Villarreal Barcelona maçında Dani Alves'e tribünlerden muz atıldı ırkçılık e, hareketi olarak bunu bir ırkçılık olarak e, görebiliriz. Görüyoruz genelde. Neden? İşte maymuna benzetiliyor falan filan siyah e, tenli insanlar diye. E, sonrasında da Daniel ve sağının kenarında taç atarken ırkçılık e, aldı muzu yerden ya da köşe vuruşu kullanıyordu tam hatırlayamadım şu anda muzu aldı ve yedi yani bu da işte çok güzel bir tepki olarak gösterildi aktarıldı ve bütün futbol dünyası e, bu harekete bu tepkiye desteğini vermek için muz yiyerek e, evet. fotoğraflar paylaştı ve şöyle de bir iddia vardı aslında o muzu Neymar'a atmak istediler ama Neymar hiç kenara gelmedi o yüzden Daniel Vez'i attılar Neymara atmak istemelerinin gerekçesi de bunun bir pazarlama e, eylemi olduğu idi. Yani Neymara gönderici atacaklar bu muzu. Neymar muzu yiyecek, sonra fotoğrafı çekilecek vesaire vesaire böyle bir hareket başlayacaktı. E, sonrasında bunun işte bir pazarlama hareketi olduğunu okuduk ve son e, senin de bugün bana yolladığın linklerden bir tanesinde Dani Alves'in babasının e, muz yetiştiriciliğine başlaması e, gündeme gelmiş. Yani ve krampı önlemek için muz ye diye böyle de bir evet. e, slogan vari cümleler kurarak e, açıklamalar yapmış. Ya Evet sporcuların e, devre aralarında, maç öncelerinde aynen krampı önlemek için muz yedikleri zaten bilinen bir gerçek. E, ama hani ırkçılık olarak algılanan ve ırkçılığa karşı olduğu şeklinde yöneltilen bir eylemin daha sonrasında böyle bir pazarlama hareketine dönüyor olması aslında ya yani ıkcılığın bile böyle bir reklam malzemesi haline gelmiş olması nedeniyle evet. e, ben büyük hani üzüntü duyuyorum ve hani şu anda siyah futbolcuların belki eğer doğruysa tabii ki bunların hepsi ırkçılığı kullanarak böylesine bir kapitalist döngüye katılma ihtimalleri varsa, katılıyorlarsa da hani onların ırkçılığa karşı duruşları da aslında bir anda sorgulanabilir hale geliyor. Evet, doğru olabilir bu dediği. Ama ben şuradan alayım. yani Sadece Dani Alves'in o protestosu için konuşacak olursam ee, herhalde şiddeti ya da ırkçılığı körükleyenlere verilecek en iyi cevap onların beklemediği şekilde davranmak olurdu. Kimse orada Alves'in muzu yemesini beklemiyordu. Herkes Alves'in üzülmesini, ağlamasını, bozulmasını bekliyordu. Veya topu ee... alıp maçı bırakmasını bekliyordu ama o en evet. güzelini yaptı. Yani senin bana yaptığın hakareti ben yerim şeklinde evet, bir cevap verdi öyle. diyebiliriz. Ee, Türkiye'ye de yansıdı bu ee, ve Galatasaray Gençler Birliği maçında e, takımlar sahaya ırkçılığa karşıyız pankartıyla çıktılar. E, çok ilginçtir yayıncı kuruluşun e, spikerleri de neyse ki bizim ülkemizde futbol sahalarında ırkçılık olmuyor demişlerdi. Ama çok yakın bir zaman önce e, bir başka takımın taraftarı bir stadyumda siyah bir futbolcuya muz Tutup muz sallayıp maçtan önce. Hayır canım ben onu beyaz kaleciye yapmıştım diye de böyle bir savunma olmuştu. Her şeyi geçtim, muzu falan geçtim. Bu ülkenin e, milli takımının kaptanı ırkçılık davasından dolayı hala yargılanıyor. Hani medya bazı şeyleri kapatmaya çalışıyor belki ya da hani görmezden gelmeye çalışıyor ama bu kadar da kör olmamak gerektiğini. Bir kez daha hatırlatalım. Kör değil görüyoruz. Yemedik diyoruz. Türkiye'de evet. öykçülük yok tarzındaki açıklamaları programı sonlandırmak zorundayız. Programı bitiriyoruz. Teşekkürler Utku katıldığın ben için telefonda da olsa bugün seni böyle bağlayabildik. Evet, efektif bası takip etmek için twittercom Bas adresini kullanabilirsiniz. Ben Volkaner. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.